ekonomi ekoloji hazırlayıp Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. Günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı bir defa daha sizlerle birlikte. Bugün stüdyoda program ekibinden bir tek ben Deniz Mahir İlgaz varım. Program ortaklarım Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan ve Serkan Ocak. Çeşitli başka işleri dolayısıyla dünyanın dört bir yanına aslında üç bir yanına mı oluyor? Evet, üç kişi oldukları için e, dağılmış durumdalar. Ancak stüdyo yalnız değilim. Bir e, konuğum var. 350 ork Türkiye kampanyası. Cansın Elimulgas. Hoş geldin Cansın. Merhaba. Hoş bulduk Mahir. <gülüyor> evet, ilginç bir tesadüf. Cansın aynı zamanda e, biyolojik kardeşim olur. <gülüyor> Dolayısıyla e, stüdyoda böyle bir e, hoş geldin, hoş bulduk şeyi, e, muhabbeti ilginç oluyor diyelim. Konumuz da aslında belli. E, bu program dahilinde de birkaç defa ele aldığımız e, Mayıs ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilen Break Free e, hareketi eylemleriyle ilgiliydi. ...ilgili konumuz. Daha önce işin gelişiminden... ...biraz bahsetmiştik. Bugün... ...biraz sonuçlarından ve bundan sonraki... ...süreçten bahsetmek istiyoruz. Dün sanıyorum... ...zaten dünya çapında da... ...bir internet üzerinden yayın yapıldı. Orada çeşitli evet. ülke... ...örgütleyicileri... ...kendi deneyimlerini, tecrübelerini ve... ...bundan sonraki süreç hakkındaki... ...bazı ipuçlarını verdiler. Çok da... ...aslında vakit harcamadan... ...başlayabiliriz. E, neydi Break Free? E, break Free aslında Paris'in... E, ...Paris, Paris Anlaşması'nın imzalanmasının arkasından... ...hükümetler bazı e, taahhütlerde bulundu. İmzalar attı. E, bu taahhütlerin arkasında durduğumuzu göstermenin bir yoluydu. E, dünyanın beş kıtasında, 13 farklı ülkede... ...insanlar bir araya geldi... Ve e, mücadelelerinin sesini yükseltti bir yerde. E, bu tabii ki kıtadan kıtaya ve ülkeden ülkeye, e, siyasi konjonktürden siyasi konjonktüre e, farklı anlamlar e, içeriyor. Mücadelenin sesini yükseltmek demek. E, Almanya'da üç gün boyunca bir e, açık e, kömür madeni işgal edilip, e, tren rayları e, kapatılıp, İnsanlar e, üçüncü güne kadar e, gözaltına alınmazken, e, Türkiye'de biz e, alınmazken mücadelelerin sesini yeterince yükseltmediğini düşünebiliyorlar mesela. Çünkü e, daha rahat bir e, protesto etme e, kültürü ve anlayışı var orada. Dolayısıyla üçüncü gün e, gözaltına alınıp bütün dünyada haber olduklarında başarıya ulaştıklarını e, düşünüyorlar. Türkiye'de biz de 15 Mayıs Ali Ağa'daki eylem sonrası kimsenin gözaltına alınmamasını kutladık. Biz mücadelenin sesini aslında hiçbir yerin ortasına, ormanın ortasına Türkiye'nin dört bir tarafından 2000'den fazla kişiyi getirerek yaptık. Ve bir gün içinde bu insanlar beş farklı eylemlilik içinde bulundu. Türkiye tarafına biraz daha değiniriz ama dünya kısmını konuştuğumuzda ABD'de beş farklı yerde eylemler yapıldı. Hı -hı. Yeni Zelanda'da, Avustralya'da eylemler yapıldı. Hatta Avustralya'dan epey ilginç görüntüler vardı. şey evet, Gözaltına alınan melekler gördüğümü hatırlıyorum ben. Evet gözaltına alınan melekler 94 yaşındaki bir amca gözaltına alınanlar arasındaydı. E, tren raylarını kapattılar e, transferi engellemek için. Bu neden önemli? Onla kısaca bahsedelim. E, çoğu yerde kömür madenleri veya e, bu madenlerden çıkartılan kömürü yakan e, kömürlü termik santrallere e, giden... ...yegane ulaşım şekli tren çünkü kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla tren raylarını kapatarak aslında bu ıı, maden ve e, tesisleri e, devre dışı bırakabiliyorlar. Dolayısıyla e, insanlar tren raylarının üzerine yattı, kendilerini zincirlediler çoğu yerde. Almanya'da böyle evet. oldu, Avustralya'da da böyle oldu. Evet, ee, aynı zamanda Avustralya'daki eylem dünyanın en büyük kömür e, taşıma limanında gerçekleşti ve... E, Sayılarını hatırlamıyorum ama yüzlerce kayaktivist diyen kendine. Yani, Kanolu aktivist. Evet. Kanolarıyla denize açılıp yolu kapatan limanı aktivistler kapattılar. vardı. Limanı kapattılar. Evet. Aynı şekilde. Bu da aslında çok önemli. Ona da belki vurgulamak lazım. Çünkü senin dediğin gibi Avustralya'daki dünyanın en büyük kömür ihracat limanı bu. Evet. Avustralya kendi ürettiği kömürün çok çok azını aslında kendisi tüketiyor. Avustralya'nın kömürle bağı, kömürün en büyük dünyadaki en büyük ihracatçılarından bir tanesi, ihracatçılarından bir tanesi olması. Evet. E kaldı ki bu eyleme katılanların önemli bir bölümü o kasabada yani kömür çıkartılan kasabada çalışan insanlar. Evet. Yani işleri tehlikede olan insanlar. ...şimdi Türkiye'de çok sık sık karşılaşıyoruz... Bu, ...vurgulamak şundan önemli... ...hani e, üstüne değiniyorum ama... ...Türkiye'de sık sık karşılaşıyoruz işte... ...hani e, gelişmiş ülkeler işte şey yapıyor... ...orada neden yapılıyor... Ya, ...orada yapılıyor... ...hatta gelişmiş ülke artık kömür yakmaktan vazgeçmiş... ...kendi sağlığı tehlike altında değil... Kesinlikle. ...Avustralya gibi yerlerde... ...para kazanıyor dışarı satmaktan... ...ama kendi halkı onu engellemeye çalışıyor... ...evet... Ee, ...o biraz anlayış farkı oluyor... E, ...aslında sanırım... ...çünkü... Dün de canlı yayın sırasında konuşurken Güney Afrika'dan bir temsilci vardı. Almanya'dan bu Endegelende Hareketi'nden bir temsilci vardı. Türkiye'den ben anlattım. Bir de Amerika'dan birisi vardı, ABD'den. Konuştuğumuz zaman tekrardan hareketlerin farkını görebiliyoruz. Almanya'da mesela insanlar artık kömürden, nükleerden çıktıktan sonra... Hem yenilenebilire hem kömüre yatırım yapan bir Almanya çıktı ve insanlar geçen sene bunu o kadar şiddetli bir şekilde protesto etti ki bu sene katılım her halktan her taraftan Almanya'nın dört bir köşesinden insanların gelmesiyle hatta İsveç'ten Avrupa'nın farklı yerlerinden Fransa'dan İngiltere'den evet, o harekete çok fazla Avrupa'dan destek oldu çünkü Almanya Polonya ve Türkiye ile beraber Avrupa'da en fazla öne çıkan e, kömür, tüketici. kömür tüketicilerinden bir tanesi. Evet. evet ama bir yandan da Almanya'da e, bir düşme trendi var. Evet. E, Aynı zamanda e, bir de tam bizim eylemi yaptığımız e, gün yüzde 87'sini elektriğinin e, yenilenebilirlerden harcadı e, evet. Almanya. Ondan sonra e, takip eden birkaç gün içerisinde bu sayı bir gün içerisinde yüzde yüze çıktı. Dolayısıyla böyle bir kapasitesi var. Aynen öyle. E, dolayısıyla Almanyalılar da e, ve genel olarak Avrupalılar da çünkü kömür sadece bir bölgeyi yakan bir şey değil. E, gezegeni yakan. Gezegeni yakan bir şey. Dolayısıyla e, insanlar karşı çıkmaya devam ediyor bu geçişi hızlandırma talebiyle. Evet. Ee, aslında bununla ilgili başka figürler de var. Ee, sanayi devriminin gerçekleştiği e, işte iki ülkeden belki bir tanesi veya üç ülkeden bir tanesi ilk gerçekleştiren e, İngiltere'de ve işte kö ilk kömürlü termik santralin kurulduğu İngiltere'de e, yine break free'nin yapıldığı günler veya hemen akabinde tam hatırlamıyorum e, kömür hiç yer almadı elektrik üretiminde. evet. Ya İngiltere'de bu arada break free eylemlerine katılan... E, İngiltere'de birleşik krallık diye söyleyeyim. E, birleşik krallık da katıldı. Galler'de e, e, ülkenin en büyük e, kömür madenini e, işgal etti eylemciler. Kırmızı çizgiler çektiler. Bir insan zinciri yaptılar. E, biz de bir benzerini Ali Ağa'da yapmıştık. Daha önce değinmiştiniz siz e, programda. O da e, bu kırmızı çizgilerde hem... ...Paris Anlaşması'na bir gönderme... Hı hı. Ee, ...orada söylenmişti çünkü... ...kırmızı çizgilerimizi çekiyoruz... E, ...bir buçuk derece daha üstüne geçmiyoruz diye... Ee, ...biz mesela Ali Ağa'da yaparken... ...onu bir insan zinciriyle beraber yaptık... ...o da e, 1990'da Aliada yapılan... E, ...eyleme bir yandan bir göndermeydi... Ee, ...50-60 kilometrelik bir zincir kurmuştu insanlar... ...orada kömür madenini durdurmak için... Kömür madenini durdurdular da ama bölgenin sanayileşmesine ve birçok farklı atık deposu, kömür santrali vesaire gibi tesislerin kurulmasına engel olamadılar. Bu sefer sadece Ali Ağa özelinde değil, Ali bir sembolik figür olarak alarak Türkiye'de, yani Türkiye'deki bu ekolojik yıkımın, e, ...simge yerlerinden biri al olarak alarak... ...Türkiye'nin dört bir yanından insanlar... E, ...kömürden kurtul demeye geldi 15 Mayıs'ta. E, bunun yankılarını biz hala yaşıyoruz. E, bir Güzel bir an yaşadık 15 Mayıs'ta. E, insanlar kendilerini e, bu iklim hareketinin... ...bir parçası olarak hissettiler. Herkesin e, çerçevelemesi bu söylemi farklı olabiliyor... Herkes e, Paris anlaşmasından söz etmek zorunda değil. Daha çok kendini yakan yerden girebiliyor bazen. Bu halk sağlığı olabilir ki e, 15 Mayıs Ali Ağa eylemine e, bildiri dağıtan e, Doktor Hüseyin Güven hakkında mesela soruşturma açıldı daha sonradan. Evet. E, veya bu başka direkt çevrenin kirlenmesi olabiliyor, tarım olabiliyor, meralar olabiliyor. Dolayısıyla e, bunun... ...altında iklim değişikliğini durdurma başlığı altında birleşerek... ...bu insanlar e, bir araya geldi Türkiye'de de... E, ...oldukça dünyada da ilgi çeken bir eylem oldu Türkiye'deki. Evet o değindiğim noktalardan bazıları epey ilginç... ...onları biraz daha altını çizmek lazım belki... o ...Hüseyin Güven ve e, daha sonra başına gelenler... E, ...Hüseyin Güven bir doktor... E, ...ve hastasını uyardığı bildiri dağıttığı için... E, ...yani işte e, böyle böyle bir etkinlik gerçekleştiriliyor... Burada toplanılıyor ve işte hani akciğer solunum yolu hastalıklarının başlıca müsebiblerinden bir, bir tanesi de... ...zaten bu işte havaya karışan kömür külü, cüruf vesaire gibi maddeler şeklinde. Ve işte kömür yakılması sonucu ortaya çıkan işte PM2.5, PM10 gibi partikül maddeler. Bununla ilgili bilgilendirme yaptığı için... Soruşturma açılıyor hakkında. Adam da hallediyor ki yani hani ben bir doktorum. Hani benim e, görevim sadece e, bir hastalık ortaya çıktıktan sonra başlamıyor. Hastalığın oluşmasını engellemek her şeyden önce. Evet yani e, savunmasında da şeyi söylüyor. yani Ben e, ilaç vermek değil benim sadece görevim. E, hastalığın oluşmasını halk sağlığıyla ilgili e, bilgilendirme yapmak da görevi ki... ...hani e, doktorların meslek yemini var... ...Hipokrat yemini diye geçen... E, ...dolayısıyla buna uygun davranıyor... ...ama e, hakkında... ...soruşturma açılabiliyor... ...bu şekilde e, eyleme... ...bir e, çağrı bildirisi... E, ...dağıttığı için hastasına... E, ...bu... evet Türkiye'de işte bu... ...en başta konuştuğumuz... ...mücadelenin sesini yükseltmenin... ...farklı anlamlar taşımasına da aslında... ...bir gönderme olabilir... E, Türkiye'de bir doktor hastasına bildiri dağıttığı için e, hakkında soruşturma açılabiliyor. Ama e, insanlar günlerce bir kömür madenini e, işgal ettiğinde e, demokratik haklarını kullandıkları ve e, kimseye zarar vermedikleri düşünülerek gözaltına alınmayabiliyorlar. Evet iklim adayeti mücadelesi bir e, demokrasi mücadelesi de diyebilir miyiz o zaman? Evet. Peki e, böyle bir e, şeyle e, belki biraz acı bir tespitle bir araya girelim. Aradan sonra e, Break üzerine konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>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 your eyes on the prize, hold oh, no. on. Got my hand on the freedom power. Wouldn't take nothing from a journey now. Keep your eyes on the prize, hold oh, no. on. Aples'an Keep Your Eyes on the Prize isimli parçayı dinledik. Manidar oldu. Manidar oldu, evet, gözler hedefte olsun. Parça aslında eğer e, Güzeldere kardeşler ve bendenizin pazar akşamları yaptığı Bob Dylan e, zamanlar değişirken Bob Dylan müzikleriyle yarım yüzyıl isimli programı dinliyorsanız oradan da e, biraz tanıdık gelebilir. Çünkü... Bob Dylan tarafından ilk albümünde bir yorumu da bulunan geleneksel folk şarkısı Gospel Plow'a dayanıyor. Temeli oradan geliyor ama Mavis Staples yorumu bence kimse bu yorumla ne su dökemez diyeyim. Peki biz de gözlerimizi hedefe çevirelim tekrar. Break Free'den bahsediyorduk. Yani Fosil Yakıtlardan Kurtul Türkiye'deki ismiyle evet. eylemlerinden bahsediyorduk Mayıs'ın ilk iki haftasında gerçekleştirilen... ...Türkiye'de Ali e, 2000 kişinin katıldığı... ...Foça Ormanları'nın or ortasında böyle... E, ...sanki bir yara gibi açılan o... Evet. E, ...cürüf falanlarına e, karşı yapılan... ...özellikle de fosil yakıt kaynaklı... ...işte kömür, petrokok ve hı -hı. diğer... E, ...sanayi testinin e, atığı kaynaklı... ...cürüf falanlarına karşı yapılan eylemde ...bunun parçasıydı. Peki e, o eylem yapıldı, başarılı da geçti. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar katıldı otobüslerle. E, ama şu anda kapatılmış proje yok. Hı hı. Bundan sonra ne olacak? Şimdi Türkiye'de 71 tane kömür santrali projesi var yine. Evet. Rapullaması gereken. Evet. Mevcut 29'un üzerine bu. Dolayısıyla Türkiye'nin verdiği tarihlerle de kesinlikle ...uyumlu değil. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Türkiye'den insanlar Aliada bir araya geldi. Evet. Ama burada sadece ee, aslında. Ali Ağa'daki alanı veya Ali Ağa'da planlanan santrallerle ilgili değildi bu durum. Aslında bu Türkiye'deki bütün bu 71 santrale ilgiliydi. Şimdi bir sürü yerel hareket orada e, temsil edildi. E, arkasından aslında e, güzel bir şey yaşadık. E, Bursa'da kurulması planlanan DOSAP e, kömürlü termik santralinin e, mahkeme kararıyla ile iptal çıktı. Hı hı. Ki bu aslında e, çok Küçük bir santral 50 megavatlık bir santralden bahsediyoruz. Hı hı. Ama Bursalılar e, bir seneden uzun zamandır e, kendi kendilerine o kadar güzel ve başarılı bir kampanya yürüttüler ki bundan sonra Bursa'ya planlan, e, kurulması planlanan herhangi bir kömürlü termik santralinde e, yatırımcılarının biraz ürkeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla e, sadece sembolik değil oldukça önemli bir Başarı kazandılar. Evet, oradaki insanlar istemedi onu ve yaptırmadılar. Evet, onlar yaptırmadı. Bu 15 Mayıs'ın hemen üstüne gelince bütün yerel hareketlerin aslında böyle bir e, heyecanlanmasına evet. sebep oldu. Ki e, Dosab Termik Santral karşıtı platform da e, Aliada vardı. Hatta e, aktivistler orada e, kapsayıcı yeter diye bir e, pankart açarken Dosab da kendi e, pankartını açtı. Ee, ve oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı. Bütün insanların bir araya e, gelerek yaptığı bir e, eylem haline geldi. Kitlesel doğrudan eylem yapmış olduk. Ee, şimdi bundan sonra Ali A'dan çıkan bir bilirkişi raporu var. Gene e, olumsuz e, cevap veren. E, dolayısıyla... E, Bundan sonra da bu mücadele devam edecek. Ne şekilde devam edecek? Yerel hareketlerin sesini daha fazla yükseltmek için ulusal bir e, söylem geliştirmeyi düşünüyoruz. Söylemimiz aslında belli. Fosil yakıtlardan kurtul, kömürden kurtul ve daha fazla kömür çıkarma, yakma. Evet. E, şimdi bununla ilgili e, yerel hareketlerin bir araya geldiği bir... E, Toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz fosil yakıt karşıtı inisiyatif olarak. Türkiye'nin her tarafında kömüre karşı mücadele eden yerel hareketler bunlar. Evet Aha. evet onu e, belirtmekte fayda var. E, kömüre karşı mücadele eden yerel hareketlerin bir araya geldiği bir e, toplantı olacak. Burada da ulusal stratejimizi konuşacağız aslında. Ne yapabiliriz e, hep beraber. Aynen ne yapabiliriz hep beraber ve nerede ne yapabiliriz? E, bu mücadelenin sesini yüksek tutmaya nasıl devam edebiliriz? Evet. E, bunu e, konuşacağız. Evet e, programın sonuna da geldik bu sayede çok teşekkürler Cansin. Son yalnız kapatmadan bir nokta yani bu kömürlü santraller meselesini sık sık dile getiriyoruz. Hani iklim meselesinden dolayı tabii ki çok önemli hani dünyanın en önemli meselesi sonuçta iklim meselesi. Çünkü dünyanın varoluş meselesi bir yandan dünya üzerindeki evet. yaşamın veya ama bir de şu var. Hani Türkiye özelinde bakacak olursak e, Türkiye'nin geleceği kendi çocuklarımızın sadece sağlığı. ...değil, ekonomik geleceğin de... ...bağlı olduğu mesele. Çünkü Türkiye bu sayede... ...kendisini düşük gelirli bir ülke olmaya... ...mahkum edecek eğer bu kömür termik Kesinlikle. santralleri... ...yaparsa. Çünkü dünyada gerçekleşen... ...büyük dönüşümü şu anda kaçırıyor. Ee, ve tamamen... ...enerji üretimi açısından verimsiz... ...bir teknolojiyle geçen yüzyılın... ...hatta geçen yüzyıl değil pardon... ...ben yaşlı olduğum için geçen yüzyıl, hı hı. 20. yüzyıl... ...bir önceki yüzyılın, 19. yüzyılın... ...teknolojisiyle e, hareket etmeye devam ediyor. E, işte bunun sonuçlarını... Çocuklarımız çekmemesi için şehirlerde, kasabalarda, kömürlü santrallerin yapıldığı her yerde ve bunların ener yarattığı enerjinin tüketildiği şehirlerde ortak bir ses, ortak bir duruş oluşturmak zorundayız. Hem sağlığımız hem e ekonomi için hem de. Gezegenin geleceği için. Kesinlikle öyle. Bir de şunu eklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şu anda kömüre, linyit kömürüne verilecek teşvikler söz konusu yeni enerji piyasası kanunu ile. Dolayısıyla bu teşviklerin de belli bir bütçeden çıkıp tekrar yeni bu bütçeye aktarılacağını da unutmamak lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisi ve sosyal refahı içinde oldukça önemli bir konu. Evet. Çok teşekkür ederiz Çans'ın katıldığın için. Ekonomi Ekoloji Programı'na haftaya görüşmek üzere diyelim. 94.9 94 Açık Radyo'da. Ekonomi Ekoloji